Bismillah ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi rasulullah. Euzubillahimineşşeydanirracim. Maide suresi 51 ila 57. ayetlerin olduğu sayfa dersimiz. Ya eyyühe allazina amenu la tettehzul yehuda ven nasara evliya ba'duhum evliya ba'du ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları evliya edinmeyin. Dostlar edinmeyin. Onların bazısı bazısının dostudur. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden her kim onları dost edinirse muhakkak ki o da onlardandır. Muhakkak ki Allah Zalim olan kavmi hidayet etmeye zor yola ulaştırmaz. İmanın gereklerinden birisi de Allah için sevmek ve dostluk beslemek, Allah için buğz etmek ve uzaklaşmaktır. İmanın kemale edilmesinin şartlarından birisi de bunu yerine getirmektir. Tevhide aykırı olan kısım ise Allah Azze ve Celle'nin dost edinmeyin dediklerine dost edinmektir. Allahu Teala bizim dışımızdan olan insanları, bizim dışımızdan derken dinimizi kastediyoruz. Bizim dinimizin dışından bir dine mensup olan insanları dost edinmememiz emreder. Bu ayet her ne kadar Hristiyan ve Yahudileri e, içine alan lafızlarla gelmiş olsa da bize en yakın olanlar ehli kitap olduğu için bunlardır. Bunlar dışındakiler bize daha fazla uzaktır. Mecusiyeler, şeytana tapanlar, güneşe tapanlar veya haşa ve Allah'ın varlığını kabul etmeyenler dahil olmak üzere bizim dışımızdan hiç kimse dost edinilmez. Sırdaş edinilmez. Gönül birliği yapılmaz. Müslümanların aleyhine anlaşma yapılmaz. Allah azze ve celle bunu yasaklamıştır. Sebebini de arkasından zikretmiştir. Yasak lafızın hemen arasından zikretmiştir. Çünkü onlar birbirinin dostu. Onlar birbirleri arasında yardımlaşırlar. Ve yardımlaşmalar da hep sizin aleyhinizedir. Müslümanların aleyhinedir. İslamın aleyhinedir. Onların dostlukları İslam'ı yok etmek, İslam'ı yüzünden silmek, Müslümanların neslini, izini kesmek için birbirleri arasında anlaşmadır. Birbirleri arasında yardımlaşmadır. Öyleyse sizler onlara dostluk yapmayın. Onlara gönül birliği yapmayın. Sırdaşlık yapmayın. onları sırdaş edinmeyin. Onları sevmeyin. Onlardan razı olmayın. Çünkü her kim, sizden her kim onlara dostluk beslerse o onlardandır. Sevgi gönül birliğini getirir. Bir insanın başkasına olan sevgisi onunla gönül birliği yapmasına, arkadaş olmasına, sırdaş olmasına, destektaş olmasına vesiledir. Bir insan... Az bir şey de olsa, Hristiyan'ı veya Yahudi'yi, birisini veya böyle severse, bu sevginin de önüne fren koymazsa, yavaş yavaş, yavaş yavaş artık onları iyice benimsemeye, kabul etmeye başlayacaktır. Kabul ettikçe de, onlardan birisi olacaktır. Çünkü insan sevdiğinin zıttına davranmaz, davranamaz. Sevdiğinin, isteğinin, arzusunun zıttına davranamaz. Sevgi bunu gerektirir. Bir insan gerçekten seviyorsa, sevdiğinin aksine davranamaz. Onun gittiği yolun zıttına gidemez. Aynı yolda giderler. Aynı amaca, hedefe doğru ilerlerler. Omuz omuza verirler. yardımlaşırlar, anlaşırlar. Öyleyse bizler onlardan olmamak için yani onlar gibi olmamak için, onlar gibi Allah katında e, muamele görmemek için onların hiçbirisine sevgi muhabbet beslemeyeceğiz. Beslemememiz lazım. Niye? gene bunu izah eder tarzında bir hadis söyleyelim şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle beraberdir der. Bunu biz hep olumlu manada alırız. Yani Müslümanları seven kişi Müslümanlarla beraberdir. Allah'ı, Resul'ünü, sahabesini, müminleri seven kişi onlarla beraberdir. Şeklinde alırız da, bunun zıttı da kayb. Yani din düşmanlarını sevenler onlarla beraber olacaktır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkıldığı zaman mahşer gününde herkes hangi gruba kendini ait olarak kabul ettiyse, hangi grupla dostluk, arkadaşlık yaptıysa, sırdaşlık yaptıysa, o grupla birlikte haşrolunacaktır. Öyleyse Müslüman sevgisini kime hasredeceğini, dostluğunu kime hasredeceğini bilmeli. bunu ayr bunu ayrımını yapmalı. Şimdi dünyanın büyük bir köye dönüşmesi neticesinde insanların birbirlerine olan muhabbetlerinin sınırları da değişmeye başladı. Eskiden bir dönem cahilin olduğu dönemde milliyetçilikti. Şimdi farklı farklı şeyler oldu. Mesela bir spor müsabakasını düşünelim. Spor müsabakasının takımları seviliyor. Gönül bağ duyuluyor. Dolayısıyla o formayı giyenlere de bir sevgi muhabbet besleniyor. Her ne kadar onlar Ehli kitaptan birisi de olsa veya herhangi bir dine mensup olmayan ateist biriler de olsa onlara sadece kişinin gönül verdiği takımlara formasına giydinilen, emek sarifetinden dolayı muhabbet besleniyor, sevgi duyuluyor. Bu da insanların ilmi olan, dini hassasiyetlerine olan gevşekliklerden kaynaklanıyor. Müslüman kişi ancak Müslümana yardım eder, ona gönül bağ duyar, ona dostluk besler, onu sever. Onun dışındakilere buğz etmek zorundadır. Onun dışındakine irtibatını kesmek zorundadır. Bizim ortak paydamız daima din olmalı, İslam olmalı. Onun dışındakilerin hiçbirisini ortak paydamıza, parantez içerisinde dahi olsa almamamız lazım. Gönül birliği yapacağımız insanlar, sevgi besleyeceğimiz insanlar, dostluk yapacağımız insanlar hep bizim dinimizin bir ferdi olmalı. Ve insanlara duyacağımız sevgi sınırı da o insanların dini olan hassasiyetleri oranında olmalı. Kimin dini olan hassasiyeti fazla, emir ve yasakları olan riayeti fazla, ona dostluğumuz fazla olmalı. Kimin ki az, o oranda dostluğumuz ve sevgimiz az ve buğzumuz da o oranda olmalı. Çünkü Allah için seven ve Allah için buğz eden imanını kemale erdirmiştir. İmanı kemal noktadadır yani, en üst noktadadır. Bu hususlara riayet etmeyenin demek ki imanda eksiklik var. Noksanlık zaaf var. Sevdiklerimize dikkat etmeliyiz. Sevdiklerimizi bu kıstaslara uygun olarak sevmeli. O şekilde seçmeliyiz. Seçici olmalıyız yani bu hususta. Çünkü Allah korusun onlar gibi olmak var. Onlardan olmak var. Onlarla birlikte haşr olmak var. Allah korusun. Ayetin sonunda Allah azze ve celle muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayet etmez. Yani onlara doğru yola Ulaştırmaz derken de bu iş bir zulüm olduğu için imanda zulüm olduğu için, amelde zulüm olduğu için yani ehlik, tava ve başka dinlere mensup insanlara gönül bağı duymak, muhabbet beslemek bir zulüm olduğu için bunu yapanlar da zalimlerdir. O insanlara da Allah hidayet etmez, onlara yardım etmez, onlara yol göstermez. Onları terk eder kendi haline. Böyle de bir tehlike söz konusu. Allah'ın terk etmesi, yol göstermemesi gibi bir tehlike söz konusu Allah korusun dır ayet. فَتَرَى الَّذِينَ فِي غُلُوبِهِمْ مَرَضُ يُصَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَأَصَلَّ اللَّهُ أَيَّتِي بِالْفَتْحِ الْأَمْرِ مِنْ إِمْدِهِ فَيُصْبِحُوا أَلَمَاءَ صَرُوْفِهِمْ نَادِمِينَ Kalplerinde hastalık, maraz bulunanları, onların arasında koşuşuyorken, dolaşıyorken görürsün de, onlar bunun gerekçesi olarak biz başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz de, diyerek bir mazeret e, beyan ettiklerini duyarsın. Bu şekilde söylerler. Olur ki Allah bir fetih Müslümanlara bir fetih e, nasip eder veya kendi katından bir emir bir iş nasip eder de onlar içlerinde gizlediklerine pişman olurlar. İçlerinde gizlediklerinden dolayı pişmanlık duyanlara dönüşürler. Yukarıda Allah Azze ve Celle Ehl-i kitaptan olan Yahudi ve Hristiyanların dostluk beslenmemesi gerektiğini. Bunun yanlışlığını ve gerekçelerini açıkladı. Devamında da Ehl-i kitabın arasında onların dostu, ahbabı, destekçisiymiş gibi dolaşanların da bununla geldiğini, sebep olarak da bir şeyler zikrettiğini söyler. Ne o sebep? Ya biz şu anki Müslümanların hakimiyetinin biteceğini yarın bir gün o şu an zelil durumda bulunan Ehli kitabın galip olup bizi e, hakir görmemeleri için, bizi kötülememeleri için sanki onların içindeymişiz. Onlarla bir e, dostluğumuz varmış gibi kabul etsinler de onlara karşı yarın bir gün bir mazeretimiz olsun, bir beyanımız, bir beyanımız olsun. Biz de sizin aranızdaydık, biz de sizinle beraberdik, dostluğumuz vardı diyerek e, aleyhimize bir zarar vermeden önüne geçelim demeye getirdiler. Bu esin ifağın ifa ta kendisidir. Münafıklıktır yani. Müslüman sınırını net belirlemeli. Ne onlanmış gibi, ne onlanmış gibi. Kimi zaman ondan, kimi zamandan ondan Müslüman sınırlar net olmalı. İslam'ın zayıf olduğu dönemde de, kuvvetli olduğu dönemde de, sınırları net olarak çizilmiş. Müslüman bu sınırlara uymalı. Müslüman her zaman izzetlidir. Her zaman şereflidir. Her zaman üstündür. Ama bazen Müslümanların genelindeki bazı zaaftan dolayı İslam ehli olan Müslümanlar bir başkalarının hizmetçisi olabilirler. Bir başkalarının güdümünde kalabilirler. Bir başkalarının etkisinden kurtulamayabilirler. Şu an günümüzde olduğu gibi. Çünkü İslam toplumu öncü bir toplum değil. Hep birilerinin peşinden gidiyor. Bu birilerde genelde ehli kitap. Bu hal İslam'ın izzetinden, izzetinin düşüklerinden dolayı değil asla. Müslümanların İslam olan bağlılıkların zayıflığından dolayı. Başka bir şey değil. Çünkü Müslümanlar ne zaman Allah Azze ve Celle'nin dinine sımsıkı sarıldılar o zaman kuvvetli oldular. Ne zaman bu sıkı sarılma gevşedi dünyaya bağlanıldı dünya malının peşine düşüldü bu durumda da kafirler Aleyhisselatü Vesselam'ın izah ettiği ifade ettiği gibi sofranın başına toplananlar gibi bizim üzerimizde çurlandılar toplandılar. Güç birliği yaptılar yani. Bu onların üstünlüğünden kaynaklanmıyor. Lakin bizim zarfımızdan kaynaklanıyor. Bizim diniğimiz olan gevşekliğimizden kaynaklanıyor. Böyle durumlar da olabilir. Gerçekten sahabe dönemi gibi, sahabenin arkasına gelen o dönemler gibi İslam'ın aziz olduğu, Müslümanların aziz olduğu ve başkalarının yönlendirdiği, başkalarını e, efendim, idaresi altında tuttuğu dönemler de olabilir. Üstünlükte, zafiyette Allah'ın takdirindedir ama Müslümanların samimiyetinden veya samimiyetlerinin gevşekliğinden kaynaklanır. Hangisinde olursa olsun biz sınırlarımıza dikkat etmeliyiz. Gerek itikadımıza, gerek muamelatımıza, gerekse amellerimize uymak e, gücümüz yettiğince onlara riayet etmek zorundayız. Bu hususlarda bizim uymamız gereken sınırlar var. Müslüman hayatının sınırları çevrilmiştir etrafı. Buna uymak zorunda Ne kadar uyarsak o kadar izzetli ve şerefli oluruz. Allah katına değerimiz artar. Ne kadar az uyarsak, ne kadar zaafımız çok olursa o oranda da bizim izzetimiz azalır, dünyaya olan hakimiyetimiz azalır. Bize birileri hakim olur. Bizi birileri idare eder. Hangi durumda olursak olalım? İman etmişsek, salih amel işliyorsak ve Allah Azze ve Celle'nin dinine sımsıkı sarılmışsak, bu durumda da biz Allah katında değerli miyiz? Bizinde. Çünkü Allah bunu beyan ediyor. Resulü bunu beyan ediyor. Toplumun geneline bakmaksızın, biz öncelikle kendimizi bu sıkılıkla muhafaza etmeye çalışmamız lazım. Bu kudretle, bu kuvvette, dini olan samimiyette gerçekten ihlasla, muhabbetle bağlığımızı devam ettirmeye çalışmamız ve bu bağlılığı ilimle, amelle başkalarına da ulaştırmaya, başkalarına da bu hale, bu halkaya da dahil etmeye çalışmamız lazım. Biz bunu genelde dört kaide olarak ilim, amel, davet ve sabır diye ifade ederiz. Müslüman hayatı boyunca şu dört kaideye bağlı kalmalı. İlim öğrenmeli. Yani dinini öğrenmeli. Dininin gerekleri neyse onlara öğrenmek için azmetmeli. Sonra öğrendiklerini amel etmeli. Yani amel edeceklerini mutlaka yaşamalı. Sonra bu öğrendiklerini ve yaşadıklarını insanlara öğretmeli. Davet etmeli. Gücü yettiğince en yakından başlayarak. Dördüncü madde ise şu üçü esnasında, yani dinimizi öğrenirken, yaşarken ve öğretirken başımıza gelen sıkıntılara da sabretmek. İlim, amel, davet ve bunların esnasında başımıza gelenlere sabır. Bunlar olursa, Müslüman tek başına da olsa bir ümmettir. Ve Allah katında samimi, değerli, Allah'ın değer verdiği bir kuldur. Yoksa ümmetçe güçlü olmak, ümmetçe bir devlete sahip olmak, Bizim arzumuzdur, isteğimizdir ama hedefimiz değildir. Çünkü hedef kişinin kendini cehennemden kurtarmasıdır. Cennete kazanmasıdır. Ne kadar amel işler seçeyelim hepsi bunun içindir. Başka bir şey için değildir. İlim öğrenirken de bunun için gayret ediyoruz. Amel ederken de bunun için gayret ediyoruz. Zavet ederken de bunun için gayret ediyoruz. Bir başkasına bir şey anlatırken de bunu gözetiyoruz. Çünkü onu vesilesiyle ben de faydalanmak istiyorum. Ya yani hayatımızın tamamı aslında kendimizi cehennemden kurtarıp cennete atmak değil mi? İşte bu toplumsal olarak da olabilir. Fertsel olarak da olabilir. Toplumsal olması bizim elimizde değil. Ama fertsel olması, ferdi olarak bunu biz kendimiz elde edebiliriz. Bu bize bağlı. Hedef kişinin kendisini kurtarmasıdır. Kendini kurtarırken de kendini kurtarmaya aracı olacak vesile olacak her şeyi şer'i meşru olan her şeyi yerine getirmektir. Kişi Allah azze ve celle'nin kitabında öğrendiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrendiği şeriatı ki şeriat kanunlar demektir. Allah'ın dininin kanunlarıdır. Bunu öğrenecek, yaşayacak, öğrenirken Allah'ın rızasını kazanmak olacak hedefi, yaşarken Allah'ın rızasını kazanmak olacak hedefi, başkalarına bunu anlatacak Başkalarının bunu anlatırken de Allah Azze ve Celle'nin dininin öğrenilmesi, yaşanması cihetinden hem o faydalanacak hem onun aracılığıyla ben faydalanacağım diye gene kendisini cennete gizleyecek, cennenden kurtaracak bir hedef olacak. Ve bu esnada başına gelenler sabredecek ki imanın bir parçası da ayrılmaz parçası da, sabrı gerektirecek musibetlerdir. Bu da gene Allah Azze ve Celle'nin rızasına kazanmak kişinin cennete girmesine sebep olacak bir salih ameldir. Yani hedef Kendimizi kurtarma, Kendimizle beraber birçok insanı kurtarmak gayret ederiz. Bunda da yine hedef sana fayda vermesidir. Ehli kitabın içerisinde onlarla birlikte olan, onlarla birlikte olduğunu karşı tarafa lansetmeye etmeye çalışan insanlar, edenler vardır. Bunlar nifak alamet taşıyorlardır. Bunun gerekçesini sorduğun zaman da zamanın dönüp dolaşacağını, Müslümanların hakimiyetinin azalacağını, onların da güçleneceğini ve idareci hakim olacağını hesap ederek biz böyle yapıyoruz. Yarın bir gün anlayan katında bir değerimiz, derecemiz olsun diye yapıyoruz derler. Bu ise Allah Azze ve Celle tarafından hemen devamındaki lafızlarla reddedilmiştir. Olur ki Allah size bir fetih verir. Yani bir başarı verir. Siz kazançsız çıkarsınız. Veya kendi katından bir iş verir, emir verir. Yani Müslümanların eliyle değil de bizzat de Allah Azze ve Celle'ye kendi katından bir başarı verir, takdir buyurur. Sonra da onlar içlerinde gizlediklerinden dolayı pişmanlık duyarlar. Çünkü onlar bu sözü söylerken, gayrimüslimlerin arasında bulunduğu gerekçeyi söylerken samimi değiller. Onlara muhabbet besliyorlar, onlara dostluk besliyorlar, bunu dile getiremiyorlar. Buna bahane uyduruyorlar. Ve aykolullezine amenu ehâulâ illezine aqsamû billâhi jeht eimanihim innahum lema akum habitat amâluhum feesbahû hasirin İman edenler derler ki kendilerini kast muhakkak ki onlar size beraberdir diye güçleri yetince Allah'a yemin edenler bunlar mıymış derler iman edenler Halbuki bunu söyleyen o e, Müslümanlarla beraberiz ama onlar şu an ehli kitapla birlikteyiz diyenler, bu şekilde davrananların amelleri başa çıkmıştır. Ve onlar hüsrana düşen, kayıba uğrayan kimseler olmuşlardır. Allahu Teala'nın buradaki beyanını tam ifade edememiş olabilirim. Ehli kitabın arasında bulunup da biz şu gerekçelerle onların arasındayız, onlara dostluk yapıyor gibiyiz diye söyleyenler yarın bir gün İma tarafından foyalar ortaya çıkartıldığında, gerçek niyetleri anlaşıldığı zaman, ya şunlar mıymış bak biz sizinle beraberiz ama şimdilik onların yandaymış gibi duruyoruz diye yemin ederlerdi Allah'a katarak. Diye onların ortaya çıkan foyasını bu şekilde şaşkınlıkla gözlerle şaşkınlıkla tespit ederler. İşte o kimselerin, yani ehli kitabın arasında bulunan o kimselerin, Onlara dostluk besleyen o kimselerin amelleri batıl olmuş, geçersiz yapılmıştır. Ve onlar bundan dolayı da hüsrana düşmüşlerdir. Çünkü yaptıkları iman adına, imanın gerektirdiği şekilde yaptıkları davranışlar da geçersiz olmuştur. Dolayısıyla onlar hüsrana düşmüşler, ziyana uğramışlardır. Bu ayette nuzul sebebi olarak şöyle bir olay anlatılır. Biliyorsunuz Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip geldi, Mekke müşrikleri yenildi. Müslümanların üç katı orduya sahip olmalarına rağmen. O savaştan sonra Müslümanlar Medine'de kendilerle beraber yaşayan Yahudilere hitaben dediler ki şu Mekkeli müşriklerin başına gelen olaylar sizin başınıza gelmeden size de iman edin. Müslüman olun, İslam dinine girin deyince bu sefer Yahudiler kendilerini beğenerek dediler ki siz savaşmayı bilmeyen müşrikleri Mekkeliler'i yendiniz, bize caka satıyorsunuz. Halbuki biz savaşmayı daha iyi biliriz. Ve siz eğer olura kafanıza böyle bir fikir gelmesin, siz bizimle savaşmaya düşünürseniz, biz onları gibi olmayız. Yani yenilmeyiz, yeneriz, ezeriz, dediler. Bu söz sahabe arasında yayıldığı zaman sahabenin içerisinden Ubade bin Samit, radiyallahu anh diye bir sahabi var. Midineli, Ensardan birisi der ki, ya Resulallah, benim Yahudilerden dostlarım var. Ancak ben onların dostluğunu reddediyorum. Allah'ın ve Resulünün dostluğunu seçiyorum, tercih ediyorum. Deyince hemen yanında münafıklığa lideri olan Abdullah bin Selul bin Ubey der ki, böyle söyleme. İşte bu ayette geldiği gibi. Yarın bir gün durum değişebilir. Şu an Müslümanlar hakim de. Yarın bir gün Yahudiler dedikleri gibi size galip gelebilirler. Sen onların dostluğunu terk etme. Onların dostluğunu devam ettirmeye çalış. Resulullah s.a.v. der ki, söze girer Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın yaptığı bu tercihi överek, beğenerek, sen Ubade'nin reddettiği dostluğu mu istiyorsun? Evet der. O zaman o senin olsun. Ubade'nin tercihi doğrudur. Der ve neticede bu ayetler iner. Şimdi bir toplum düşünün. Medine toplumu. İslam'ın ilk dönemleri zaten. Dinin bütün kuralları daha yerleşmemiş, inmemiş, halihazırda inmeye devam ediyor. Din yavaş yavaş tamamlanıyor. O topraklarda, Müslümanların yaşadığı o topraklarda ehl kitabın yaşayabilmesinin can güvenliği içerisinde, dinlerini yaşayabileceklerinin dayanağı cizye vermeler. Yani alçalarak, biz sizin topraklarınızda yaşamak için cizye vermeyi kabul ediyoruz diyerek her kişinin kelle başı, kelle vergisi vermesi. Buna rağmen hala gıyabında, Müslümanların gıyabında atıp tutuyorlar. İşte yarın bir gün biz savaşırsak şöyle. Hem cizyeyi veriyorlar hem de arkalarından gıyabına böyle efeleniyorlar. Bu efelenme Aleyhisselatü Vesselam'a gidince ve sahabenin arasında yayılınca sahabe onlar olan dostluklarını terk etmeye karar veriyor. Daha ayetler inmemiş. Bu olayların üzerine ayetler iniyor. Yani Yahudilerle birlikte olan Müslümanlar var. Çünkü İslam dinine girmeden önce onları beraber yaşıyorlardı. Her ne kadar dinleri farklıysa da beraber yardımlaşıyorlardı. Mesela Evs kabilesinin anlaşma yaptığı Yahudilerden bir kavim vardı. Hazrec'in Yahudilerden anlaşma yaptığı, destekleştiği bir kavim vardı. Yani bunlar Evs ve Hazrec nasıl birbirine savaşıyorlarsa onların da destekçisi diğer Yahudiler vardı. Yani onların arasını ayıran din ayrılığı değildi. Onlar sadece kavimler, kavimcilik ayırıyordu. Milliyetçilik ayırıyordu. Hayattan dine göre belirlenmiyorlardı. Kavimiyetçilikle ayırıyorlardı. Nitekim Yahudilerin arasında birbirlerine düşman olan insanlar var. Gruplar var, kavimler var. Onlar müşriklerden birbirlerine destek alıyorlardı. Yani kendi aralarında düşmüşlerdi. Şimdi... Onların hayat tarzlarını belirleyen dinleri olsa Yahudiler bir grup olur, müşrik olan, Hazar eş başka birileri bir grup olur. Onlar kendi arasında savaşlar. Yok. Yahudiler kendileri arasında savaşıyor, müşrikler kendi arasında savaşıyor. Esvah Hazar o zaman Ensar olmadan önce ve birbirlerine karşı Yahudilerden Yahudiler de müşriklerden destek çalıyor. Destek anlaşması yapıyorlar. Böyle bir ortamı düşünürseniz o zaman durum daha net anlaşılır. Daha ehli kitaplı olan sınırlar Muamelat sınırı çizilmemiş, dostluk sınırı çizilmemiş. Ancak bu söz sahabe arasında yayılınca benim Yahudilerle anlaşma arkadaşım, dostluğum var. Bu dostluğu ben Allah-u olan dostluğa tercih etmiyorum. allah Resulü'nün dostluğunu tercih ediyorum, kabul ediyorum, beğeniyorum. Diğer dostluğu iptal ediyorum deyince sahabe ayet dinliyor. Yahudi ve Resulü'ne dost edinmeyin ayet diniyor. 54. ayette Ya yuhelledina amenu me yertadd minkum an dinihi fasaw fayatillahu bi gaumin yuhimmuhum ve yuhimmu nehu izllatin alel mukminin izllatin alel mukminin e izrettin alel kafirin yuzahiluna fi sabilillah ve la yahafuna la'mete laim zalike fadlullah yu'tihi men yasha vallahu wasiun alim buyururullah teala Mealen de ey iman edenler, sizden her kim dininden irtidat eder, dininden dönerse Allah bir kavmi getirir, sizi yok eder. Yeni bir kavim getirir ki onları, Allah o getirdiği kavmi sever, o getirdiği topluluk da Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, şefkatlidir, kafirlere karşı da izzetli, sert, şiddetlidir. Onlar Allah yolunda cihad ederler. Ve hiçbir levmedinin, kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu ise Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah geniştir. Yani fazlı, keremi, geniş olandır, alimdir, iyi bilendir. Müslümanlar dinlerine sahip olduğu sürece izzetli olacaklardır, aziz olacaklardır. Müslümanlar dinlerine gevşek olduğu sürece zelil olacaklardır. Bu tarih boyunca yaşamış bir tecrübe. Ayetlerden, hadislerden elde edilen fukuh budur zaten. Ayetlerde de geldiği üzere Allah Azze ve Celle'nin beyanı olarak insanların hepsi küfre girse, Allah'a kafir olsa, Allah'a inkar etse Allah Azze ve Celle'nin izzetinden, şerefinden değerinden hiçbir şey düşürmezler. İnsanların hepsi iman etse Allah Azze ve bir katkıda bulunmazlar. Fazlını, keremini yükseltmezler. Çünkü Allah Azze ve Celle, alemlerden müstanidir. Yani hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Ne insanların imanına ihtiyaç duyar ne de insanların küfründen inkarından etkilenir. O bizatihi kendinde tüm fazilet ve keremi toplayan ne artacak ne eksile olan bir fazileti üstünlüğüne sahiptir. İzzete sahiptir. Bundan dolayı sizin herhangi birinizin dinden çıkması, dinini terk etmesi ona bir zarar vermez. Halbuki o isterse ona karşın isterse, sizin yerinize öyle bir topluluk, öyle bir kavim getirir ki, öyle bir İslami topluluk getirir ki, onlar şu hasletlere sahip Allah'a Allah getirdiği kavmi sever. O kavim de Allah'ı sever. Çünkü Allah'ın seveceği hasletlere sahip duranlar. Ve onlar kendilerini yaratan, yediren, içiren, ilah ve rab severler. Müminlere karşı alçak gönüllüdürler. Zillet beslerler, boyun bükerler. Ama kafirlere karşı şiddetli derler. Keskindirler, azizdirler, üstündürler. Allah onları cihad ederler. Ve hiçbir kınayanın kınamasından, eleştirenin eleştirisinden hak hususa çekinmezler, korkmazlar. Demek ki bu ayette bildirilen özellikler Allah'ın seveceği toplumun özellikleri. Allah bu insanları, bu grubu seviyor. İster grup olsun, ister şahıs olsun. Bize buradan çıkacak en önemli ders bu. Biz hangi hasletlere sahip olmamız lazım? Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği burada ve başka yerde bildirdiği hasletlere sahip olmamız lazım. Yani müminlere karşı şefkatli, merhametli, alçakgönüllü, yardımsever, hoşgörülü, rıfk sahibi, anlayışlı ancak kafirlere karşı, kafir derken gayrimüslimler hepsi kastedilir burada. Gayrı karşıysa karşı ise davet edeceği zamanların dışında sert ve şiddetli davet edeceği zamanında en güzel üslupla davet eden. Alçaklıkla değil, en güzel üslupla yani onun anlayacağı en güzel tarza davet eden. Sonra Allah'ın yanında cihadı terk etmeyen ki Müslüman olmayan grupla İslam'a davet etmek de Allah'ın yanında cihattır. Hakkı doğruyu söylerken, Allah'ın dinine tebliğ ederken veya Allah'ın dinini savunurken Tıkmayanın kanamasından, eleştiren eleştirisinden, ceza verecek kişinin cezasından çekinmez, korkmaz. Buradan yola çıkarak bu mevzuyu biraz genişletmek istiyorum ben. Allah Azze ve Celle kimleri sever? Öncelikle takva sahibini sever. Takva sahibi. Kimdir takva sahibi? Allah Azze ve Celle'nin emirlerine riayet eden, yasaklarından sakınır. Takva budur işte. Emredilenleri yapan, gücü yettiğince yasakları terk eden kimse takva sahibidir. Allah Azze ve Celle en çok bu insanları sever. Yani onun sevgisi onun sevdiği kulların özelliklerinden başında takva gelir. Emir ve yasaklarını riayet etme. Peki Allah kulunu seversen ne olur? Çok şey olur. Öncelikle bir hadiste geldiği üzere Allah bir kuluna gülerse dünyadayken onu ahirette cinnete girdir. Yani bir kul Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu kazanacak onu güldürecek bir iş yaptı mı Artık onun için azap söz konusu değildir. Onun dünyadaki işlerini yoluna sokar. Dünyada işleri rast gider yani. Kayseri Targül'e söyleyecek olursam. Onun için zorluklar kolaylaşır. Engeller kalkar. Dünya peşinden gelmeye başlar yani. Dünya, i̇nsan dünyanın peşinden giderse engeller çıkar. Dünya insanın peşinden gelirse insanın önünde engel olmaz. Bunun yoluysa Allah Azze ve Celle'nin dünyada verdiğine, takdirine razı olmak ve onun rızası için çaba sarf etmek gayret ediyor. Bakar ki insan dünya arkasından geliyor. Niye? Çünkü bu birbirinin zıttıdır. Kişi dünyanın peşinden giderse dünya kaçar. Kişi dünyaya meyletmezse bu sefer dünya o Allah'a giden yolda giden müminin arkasından gider. Bu iş böyledir. Bunun arası yok. Ya kul dünyanın peşinden gider veya kul önde gider, dünya onun arkasından onu takip eder. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kul da, işte dünyanın peşinden gittiği kimse. Çünkü dünyaya ehemmiyet vermiyor. Dünyanın ehemmiyetinden bahsettik bundan önceki derslerimizde. Allah Azze ve Celle dünyaya sivrisine kanadı kadar değer verseydi, yeryüzünde kafirler içecek bir yudum su bulamazlardı. Allah katında dünyanın değeri bu bir de kanalı kadar değeri yok. Müslüman kul da bunun farkına varır da, bu oranda dünyaya değer verirse, dünya okulun peşinden gider. Çünkü maksat dünyayı elde etmek değil, maksat dünyalık bir şeyleri kazanmak değil. İster fakir ol, ister zengin, ister erkek ol, ister dişi, ister büyük ol, ister küçük, ister yaşlı ol, ister genç. Neticede tüm hayatını Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanma, kazanacak işler için harcasın, sarf edersin. Neticede bakarsın ki dünyalık nimetten hepsi senin işin Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmaya bir vesile yap. Yani içeceğimiz bir bardak su, ağzımıza alacağımız bir lokma yiyecek, taşıyacağımız bir makam mevki, alacağımız herhangi bir büyük, küçük, dünya malı, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak, ahireti kazanmak için ise, işte ahiretin e, elde edilmesine vesiledir bunlar. Yani maksat değildir, vesiledir. Ahiretin e, elde edilme vesilesi. Maksat oldu mu, kul onun peşinden gidiyor demektir. Onlar vesile oldu mu, dünya kulun peşinden, arkasından geliyor demektir. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kullar, Allah'ın takdir ettiği nimetleri, onun rızasını kazanmak için vesile yapar. Hedef yapmazlar. Devamında da Allah Azze ve Celle o kula, sevdiği kula muvaffakiyet verir. Başarı verir. Onu hayra yönlendirir. Hayırlı işleri ona takdir eyler. Kolaylar ki neticede ömrüne sığdıracağından daha fazla hayırlı işler yapmış olur. Ömrün bereketlenmesi de budur da. Peki Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanılacak şeyler başka nelerdir takvanın dışında? Bütün söz ve davranışlarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak. Alimran Suresi'ne geldiği üzere. De ki siz Allah'ı seviyorsanız bana iyi tabi olun, benim peşimden gidin, bana uyun. O zaman Allah sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Yani Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanmanın yolu, O'nun görevlendirdiği elçisine tabi olmak, O'nun peşinden gitmek, O'na uymak. Başka bir kutsi hadiste geldiği üzere, farz ve nafile ibadetler yaparak Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya çalışmak. Buyurur ki Allah Azze ve Celle kutsi bir hadiste, ''Kulum bana farz kıldığım şeylerden daha çok sevdiğim bir şeyle yaklaşamaz.'' Yani bir kul bana yaklaşmak istiyorsa en çok yaklaşabileceği şeyler ona farz kıldığım şeyler yapmasıdır. Gerek namaz, gerek oruç, gerek hac, gerek zekat, gerekse diğer farzlardan emrettiklerimi yapmakla en çok bana yaklaşabilir. Benim hoş kazanabilir. Sonra kulum nafilelerle de bana yaklaşmaya devam eder. Nafile yaptıkça da yaklaşmaya devam eder ve ben onu severim. Artık ben onu sevdiğim zaman onun işittiği kulağa gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum. Benden bir şey de isterse, bir dilekte bulunursa muhakkak ben ona veririm. Bana sığınacak olursa muhakkak ben onu himayem altına alır, korurum. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanmanın yollarından birisi farzara sıfı sarılma Devamında da nafile ibadetlerle ona yaklaşmaya devam etmek. Neticede Allah'ın bu şekilde davranışsa Allah'ın sevgisi kazanır. Artık sevdi mi okulu kendisine yaklaştırdığı kullanımla yapar. Okulunun işiten kulağı olur. Yani hayır işittirir ona. Hep hayra kulak veren birisi yapar. Gören gözü olurum. Yani hep hayırlı iyi şer'i, meşru şeyleri görür, meşru şeylere bakar. Gayrı şeylerden gözünü indirir, kulağını kapatır. Tuttuğu eli olurum. Yani o hep helale yönelir. Haramdan el çeker. Yürüdüğü ayağa olur. Kendisi de yürüdüğü ayağa olur. Yani o ayak hep Allah'a itaate yürür. Onun sevdiği işlere yürür. Onun sevdiği yerlere gider. Başka haram olan, yanlış olan, esak olan, gayrimüşlü olan yerlere yürümez gitmez. Neticede bu olursa artık onun her istediğini verir. Bana sığınırsa onu korur. Demek ki fazla ve nafile ibadetlere sadece namaz aklımıza kalmasın. Tüm farz ve nafile ibadetlerle Allah Azze ve Celle'nin sevgisi kazanılır, kazanılabilir. Bir de iman edenlere karşı müşfik ve merhametli kafirlere karşı da sert ve şiddetli olmak demiştik. Bu da ayetin içerisinde zaten vardı. Burada özellikle değinilmesi gereken bir mevzu daha var ki o da levmedenin, kınayanın kınamasından korkmamak. Allah Azze ve Celle'nin dini için yapılacak bir işte ya falanca ne der acaba? Planca beni nasıl tefe boyar da beni kötü duruma düşüyor acaba diye korkmamak, endişelenmemek. Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmeye ve yaşamaya gerektiği zaman onu savunmaya karşı bir korku duymamak. Eleştirenlerin eleştirisine çekinmemek, bundan e, ürküntüye kapılmamak. Bununla ilgili de iki tane hadis rivayet edeceğim. İnşallah bu hadisler bize yeterli olacaktır. Ahmet bin Amel'in müsnedine geliyor. İkisi de buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizi gördüğü veya sahip olduğu hakkı söylemekten insanlardan korkusu alıkoymasın. Çünkü hakkı söylemek ne kişinin rızkını uzaklaştırır ne de onun ezemini yaklaştırır. Hakkı söylemek ve hakkı savunmak, hakkı ortaya dökmek, kişinin geri ne rızkını geri tepdilecektir, ne ecelini beriye alacaktır. Çünkü rızık ve ecel birbiriyle e, yarışır en sıkı şekilde sahibine gitmek için. Rızık kime takdir etmiş, yazılmışsa mutlaka o vakti saatinde gelir. Kimse engelleyemez. Ecel de böyledir. Kime yazılmışsa vakti saatinde mutlaka gelir. Nerede olursa olsun. Hangi konumda olursa olsun. Rızık ve eceli Değişmeyeceğine göre o zaman bize düşen levmedenin, levminden, kınayanın kınamasından korkmamak, hakkı savunmak, hakkı ortaya dökmek, yalandan ve yalanlamaktan uzak durmak veya hakka sessiz kalmamak, batıla sessiz kalıp hakkın zayi olmasına sebep olmamak. İnsanlardan korkunuz buna engel olmasın der Aleyhisselatü Vesselam. Bir de Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet var ki yine Ahmet bin Amel'in Müstedi'nde gerçekten çok önemli bir hadis. Der ki Halil'im dostum Allah'ın Resulü bana yedi şeyi emretti. Onlar da şunlardır. Miskinleri, fakirleri sevmek ve onlara yakın olmak. Onlarla birlikte olmak. İki, benden malca daha aşağıda olanlara bakmamı yukarıda olanlara da bakmamamı emretti. Niye? Niye? Çünkü aşağıda olanlara bakan hamd eder. Yukarıda olanlara bakan imrenir. E, onun nimetlerine kavuşabilmek, onun nimetlerine elde edilmek için daha fazla dünyaya sarılır. Belki de isyan eder. Onda var da benden de yok diye. Benden aşağıda olana bakmamı emretti. Benden yukarıda olana bakmamı yasakladı. 3. bana hiç kimseden herhangi bir şey istemememi emretti. Hatta binitin üzerindeyken kırbacın düşse bile bir aşağıya, kurbacını al diye emretti. Dördüncü emrettiği şey, benden yüz çevirseler de yakınlarıma silah-ı rahim yapmamı emretti. Akrabalık bağını devam ettirmem emretti. Benden kaçsalar, benden uzaklaşsalar bile. Beşincisi, acı da olsa hakkı doğruyu söylememi emretti. Gerçeği hakkı doğruyu söylememi ve onu savunmamı aynı zamanda. Altıncısı, Allah için hiçbir kınayanın kınamasından endişe etmememi emretti. Hiçbir <gülüyor> kınayanın kınamasından endişe etip korkmamamı emretti. Ama hangi husus Allah için. Yani Allah Azze ve Celle'nin dini hususunda. Yoksa bazı şeyler vardır ki toplumsal bir tepki gösterilir. Allah'ın diniyle alakası olmayan bir şeydir, onda çekinilecek. Dine sınır koyduğu şeyler haricinde çekinilecek. İnsanlarla birlikteyiz Onlara, onların değerlerine saygı duymak zorundayız ama Allah'ın dini varsa söz konusu şeyin içinde o zaman hiçbir neyanıknamasından eleştirinin eleştiren eleştirisinden çekinmemek korkmamak emredilen o. Yedincisi ise çokça la havle ve la kuvvete illa billah demem emretti çünkü onlar arşın altındaki hazinelerdir güç ve kuvvet ancak Allah'tandır anasındaki la havle ve la kuvvete illa billah. çok çokça söylemeye emretti. Devamında da bunlar Allah'ın fazlı keremidir. Dilediğine verir. Allah geniştir. Fazilet ve kerem olarak geniştir. İyi bilendir. Lafızlarında da söyleyeceğimiz şu. Allah Azze ve Celle'nin bizi seveceği şeyleri yapmamız ve onun sevdiği kimselerden olabilmemiz onun fazlı keremidir. Dilediğine verir. İstediği kadar nimet bahşeden, geniş nimet sahibidir. Fazilet sahibidir ve kimin de nimete hak sahibi olduğunu, kimin sevgiyi hak eden olduğunu, kimin hidayete layık olan olduğunu en iyi bilendir ve onları yerine getirendir. İnne ma veliyyu'l-lah ve rasuluhu vellezine amenu vellezine yuqimunus ve yu'tunez zakate ve hum raki'un. Sizin veliniz, dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür ve namazı kılan, zekatı veren, ruku eden müminlerdir. Buradaki ancak lafzı Arapçada hasır diye ifade edilir. Sınırlandırma edatı diye ifade edilir. Yani sizin bunlardan başka dostunuz yoktur manasına gelir. Sizin dostunuz sadece Allah'tır. Sınırlar. Resulüdür ve namaz kılan, zekat veren, ruku eden müminlerdir. Başkası değildir, başkası olamaz. Ayetin manası budur. Bir insan nasıl Allah Azze ve Celle'nin velisi olur? Onun emir ve yasalarını riayet eder. Onun sevdiği işleri yapar. İman eder ve takva sahibi olur yani. İman eder ve takva sahibi olur. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin veliliğini, velayetinin dostluğunu kazanır. Resulünün nasıl, dostu nasıl olur? Allah Azze ve Celle'nin elçisi olduğu için onun da emir ve yasaklarına dinin bir gereği olarak iman eder, teslim olur, yerine getirir. Ve onun hakkını savunur, sünnetini savunur. Sünnetin dışındaki middatlerle de mücadele eder. Müminlerle nasıl dost olur? Sırdaş olur, yardımlaşır, gönül birliği yapar, kardeşliği tesis edecek şekilde emredilenleri yerine getirir, kardeşliği bozacak şeylerden sakınır. Bu şekilde müminlerde. de dostluğunu yapmış ve test etmiş ve devamında da korumuş, korumaya çalışmış olur. Müminlerle kalmadı. Müminlerin özellikleri sayıldı. Namaz, zekat ve ruku etme. Bu da İslam'ın ayrılmaz parçalardır zaten. Namaz kılmayan ve zekat vermeyen kişi İslam dinin men, mensubu mütesibim dese de bu eksik bir İslam'dır. Noksan bir İslam'dır. Tam olan İslam emredilenleri yapmak, par sıkılınanları ve emredilenleri yapmak, yasaklananları terk etmektir. Sondan ikinci ayet وَمَنْ يَتَوَلَّ ve وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَاِنَّ هِزْوَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِقُونَ Her kim Allah'ı, Resul'unu ve iman edenleri dost edinirse muhakkak ki Allah'ın hizbi, grubu tarafı olanlar galip geleceklerin ta kendileridir. Galip gelecekler mutlaka Allah'ın hizbidir. Hizbullah diyoruz ya ayette Hizbullah geliyor işte. Hizbullah Allah'ın taraftarı olan. Yani Allah Azze ve Celle'nin dinine samimi olan Allah'ın dinini öğrenen, yaşayan, öğretendir Hizbullah. Birileri bunu her ne kadar kendisini isim olarak alsa da onların içinden olmak değil. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin dininin öğrenicisi, yaşayıcısı, öğreticisi olmak Hizbullah'tır. Hizbullah olmaktır. Yani Allah'ın taraftarı olmaktır. Allah'ın yanında olmaktır. Allah'ın istediği tarafta olmaktır. Onlardan galip geleceklerdir ki e, bu gruptan olmanın şartlarından müriste Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost edinmektir. Diğerlerini dost edinmemektir. Ya ey helledin amenu la <tuhlar> tettekuzullezine tetekuzun dinikum huzuv ve leiben minellezine utul kitabe min gablikum vel kuffara evliya vettaghullaha in kuntum mu'minin. Ey iman edenler, sizin dininizi oyun ve eğlence edinen, sizden önceki kitap ehlini ve kafirleri dostlar edinmeyin. Allah'tan sakının eğer müminler iseniz, iman eden kimseler iseniz. Birinci okuduğumuz ayet de bu mana olarak aynı. Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin, onlar birbirinin dostudur. Kim onları dost edinirse... Onlardandır derdi Allah Azze ve Celle. İlk ayette burada da iman edenler özellikle şu hasletlere sahip olanları kesinlikle ve asla kat'a dost edilmesin. Yani İslam dinli ve Müslümanları bir sonraki ayette gelecek İslam'ın en önemli şiirlerinden olan ezane, namaz çağrısını oyun edinen, eğlence edinen, oyun vesilesi yapanları asla ve kat'a dost edinmeyin, veli edinmeyin. Allah'tan sakının eğer iman ettik diyorsanız. Mü'minseniz Allah'tan sakının. Allah'tan sakınmayanlar, Allah'tan hakiki manada korkmayanlar, Allah Azze ve Celle'nin azabının şiddetinden endişelenmeyenler ancak kendileri dışındakileri dost edinirler. Ali İbran suresinde bir ayette Mü'minler müminlere bırakıp kafirlere dost edilmesin. Kim bunu yaparsa Allah ile arasında bir şey kalmaz. Yani Allah katında bir değer yoktur. Manasındaki ayette biz okumuştuk. Burada da bu mevzuyla alakalı olduğu için hatırlatmış olalım. Kim müminlerin dışında kafirler dost edilirse Allah katında bir değeri, sevgisi, makam, mevkisi yoktur. Yani Allah arasındaki ilişkiyi kesmiş, kopartmıştır. Artık ahirette onanılmayacağı bir şey yoktur manasına. Allah Azze ve Celle bizleri onu ve sevilmesine emrettiklerini seven kullarından etsin. Onun dinine samimi olan kullarından etsin. Dinini iyi öğrenen, anlayan, yaşayan ve ihmal etmeyen kullarından etsin. Azze ve Celle. ve bihamdik uşadu ve la ilahe illahin. Estağfirullah ve yetuub davana rabbil